Hazırlık Üniversitesi Mitatalan Film Merkezi tarafından hazırlanan Aşkımızın Üzerine Yağmur Yağıyordu programından 94.9'a çık radyodan merhaba ben Zeynep Ünal. Bugün belgesel sinemacı Elif Ergezen ve sinema yazarı Ali Deniz Şen ile 2017'nin en iyi filmlerinden bence en iyi filmlerinden biri Mr. Gay's Suriye'yi konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ayşe Toprağ'ın yönettiği belgesel Türkiye'de yaşayan ve hayatlarını yeniden kurmaya çalışan bir grup Suriye'nin hikayesini anlatıyor bize. Peşine düştüğümüz karakterler Malta'da gerçekleştirecek Mr. Gay World yarışması için bir araya gelmiş karakterler. Bugüne kadar aslında bu programda genel olarak biz dinleyicilerin kolaylıkla ulaşabileceği filmler hakkında konuştuk fakat Mr. Gay Suriye henüz vizyon görmedi ve Türkiye'de sadece Altın Portakal Film Festivali'ne muhalif bir alternatif bir anlayışla gerçekleştirilen ulusal yarışma dışında da izleyiciyle hiç buluşmadı. E, fakat film gerçekten çok güzel bir film. ya yani umuyoruz e, kısa bir zaman içinde ya bir vizyon görür ya da önümüzdeki e, işte if gibi İstanbul Film Festivali gibi festivallerde izleme şansını yakalarız yeniden. E, ve bu yarışmada ulusal yarışmada da film e, Sinema Yazarları Derneği'nin en iyi film ödülünü e, aldı. E, Ali Deniz de o jüri üyelerinden biri biraz jüri dedikodusu <gülüyor> verir misin bize nasıl verdiniz bu e, de şey şu anki sinema yazarları derneğinin işte yönetim kurulunda yer alan ben Okan Arpaç ve Tülay Karsuarp vardı üçümüz e, filmleri değerlendirdik e, açıkçası fazla tartışmadık yani zaten yarışmada yani filmleri izledikten sonra e, hepimizin Açık ara favorisiydi ve hiç e, üstüne ekstra münazar etmeye gerek duymadan ödülü vermeye karar verdik çünkü yani tabii ki de bir sekiz filmlik bir yarışmaydı ikisinin içinde iki tane belgesel vardı bir de Blue vardı Hı -hı. E, bir yandan o da güzeli yani en azından kurmaca ve belgeselin bir arada olması yani tartışılabilir Hı -hı. ama hepsini bir arada değerlendirirken belgesel sinemayı ya öne çıkarmak gibi bir e, şeyimizde motivasyonumuz da vardı açıkçası ama bir Hı -hı. yandan da gerçekten ee, ...objektif yerden baktığımızda da iç, içindeki en iyi film olduğuna kanaat getirmiştik. Ee, film yani umarım en kısa zamanda ulaşır. Ee, çünkü hani zaten Türkiye'de belgesel vizyona giren belgesel sayısı oldukça az. Yani yılda sadece birkaç tane buluşabiliyor. Ee, ve şu an özellikle hani Türkiye'nin sıcak gündemine de direkt temas eden bir hikaye hani... Suriyeli mültecilerin öyküsünü anlatıyor ve bunu tamamen onların perspektifinden anlatıyor. Hani zaten şu an mülteciler toplum içinde daha iyice ötelendiği ve hani birazcık daha hatta neredeyse krimleniz edildiği bir dönemde Türkiye'de böyle bir hikayenin dolaşma girmesi çok etkili olacaktır bence olumlu anlamda. Ee, kısaca aslında hikaye Hüseyin ve Mahmut'un hikayesi iki evet. karakter, ikisinin öyküsü kesişiyor. Mahmut Almanya'da yaşayan bir aktivist ve burada güzel yarışması gay işte Malta'da düzenlenecek eşcinsel hareketler arasında hani yapılacak güzel yarışmasının Anladım. Suriye adayını seçmek için Türkiye'de bir organizasyon düzenliyor ve burada da Hüseyin bu yarışmayı kazanıyor ve biz bir yandan Mahmut'un öyküsünü izlerken hani onun burada yarışmayı düzenlemesi sonra Malta'ya gitmesi ve işte Hüseyin'in yarışmayı kazanıyor Hüseyin bin farklı nedenlerden gidemiyor oraya ee, ve burada Hüseyin öyküsünü izlemeye başlıyoruz bir yandan onun da burada bir ailesi var ee, karısı var çocuğu var ee, aslında filmin en güzel tarafı şu gerçekten kimlikleri arasında sıkışmış karakterlerin e, o sıkışmışlığın mekansal sıkışmışlıkla da anlatıyor çünkü <gülüyor> gerçekten hani kendi ülkelerinde de yani çok arada bir yerdeler çünkü Türkiye'de ye yerleşmiş değiller ve Türkiye'den de gitmek istiyorlar o yüzden zaten ...aydiyetsiz hissettikleri bir noktadalar... ...ve aynı zamanda... ...hem eşcinsel bir erkek olarak... ...hem de bir yandan da... E, ...heteroseksüel ve evli bir erkek... ...performansı yaparak var olmaya çalışan... ...bir karakterin öyküsü aslında Hüseyin. E, Hüseyin'in öyküsü. O yüzden e, bu sıkışmışlığı... ...bize her perspektiften... ...tasvir etmeye çalışıyor Ayşe Toprak yönetmen. E, ve en güzel tarafı... E, ...mümkün olduğunca... ...kamerasını gözlemci bir yerde tutuyor. E, hiçbir şekilde... E, hikaye melodramik bir hale getirmiyor. Evet. Ve daha da güzeli, umutlu bir hikaye dönüştürüyor bunu. Hı. Yani bunu böyle bir e, seyircinin üstte duygusal bir ağırlık yaratacak bir trajedi olarak sunmaktansa... ...gerçekten bir çık hayatta bir çıkış yolu bulmaya çalışan bir karakterin... direnişine bir saygı duruşu aslında evet. diyebiliriz. Acısıyla, için. tatlısıyla insan evet. hikayeleri. Evet. Yani tamamen onu görüyoruz aslında. O insanları çok içerden. Ee, ...hikayelerine yaklaşabilmiş bir e, yönetmen. Bunu başarabilmek gerçekten çok zor. Belli ki çok uzun süreli ilişkiler kurulmuş. Çok büyük bir güven sağlanmış. Ve ilk ee, filmi bildiğim kadarıyla. Ilk, ilk, ilk uzun metraj belgeseli e, olduğunu söylemiş bir röportajında... Ee, o anlamda da ben çok başarılı buldum. Çok farklı başlıklar attı Ali Deniz ortaya. E, hakikaten e, şehri mekanı kullanışını ben çok beğendim filmde. Hmm. Çok etkileyici geldi. Yani bütün sokakların hep bir betona çıkıyor olması, şehrin bu sıkışmışlığı, sokakların çıkmazlığı, bitim, bitimli hali bu insanların hayatına dair de bize bir şeyler söylüyor. Bu ülkede mülteci statüsünde değiller ...misafir olarak ağırlanıyorlar tırnak içinde... Ee, ...pek çok haktan mahrumlar... ...bütün bu sıkıntıların yanında... ...bir de işte kimlikleriyle ilgili yaşadıkları... E, ...Hüseyin'in filmde söylediği şey çok güzeldi... ...ben... Kendimi e, söyleyemiyorum kendim Ne olduğumu ailemle de Paylaşamıyorum ve bu bir hapishaneye Dönüşüyor aslında insan için İşte hem filmin e, görsel anlatımında Bu hapishane fikrinin Bir insanın bedeninin nasıl hapishaneye Toplum ve devlet tarafından dönüştürdüğünü Görselleştirmek anlamında Çok başarılı hele o çatıdaki Fotoğraf çekimleri evet. e, e, Yarışmaya katıldığı Ve kazandıktan sonra bir fotoğraf çekimi Yapılıyor o fotoğraf çekimini Çatıda gerçekleştiriyorlar bir gökte çatısı ve arkasında tamamen bir şehir İstanbul var. Ee, ama o e, tam o arada kalma işte ölümle kalım arasında, e, umutla umutsuzluk arasında bir yerdeler. İşte hani umut e, yarışmaya katılırken de soruyordu ya umuttan mı? Cesaretten mi dolayı katılıyorsun sen evet. bu yarışmaya diye. O da e, aslında umutsuzluğun verdiği cesaretten, cesaretten katılıyorum mi? demişti. Evet. Bu bana hani filmin bütün yaklaşımını da hani içeriğini de çok güzel özetleyen bir cümle gibi geliyor. E, gerçekten çok umut dolu bir yandan. Çok güzel e, insanların e, mücadelesini anlatıyor. Yani... İşte işleri, işleri de var. Burada ayakta durmaya da çalışıyorlar. Kimseye muhtaç değiller. Kendi içlerinde bir dayanışmaları var. Acılarını, sıkıntılarını, sevinçlerini paylaşıyorlar. Ee, alıştığımız hani mülteci, Suriyeli mülteci dediğimizde alıştığımız, görmeye alıştığımız hikayelerden... ...daha doğrusu e, anlatılardan, videolardan farklı bir şey ee, gerçekten evet, izlediğimiz. Hüseyin bu arada ber, ber, kuaför, ber, kuaför, kuaför. Kuaför, evet. evet. Kuaför. Bayağı da çalışan hani bayağı evet. her gün gidip gelen, öyle bir gündelik evet. rutine olan da biri. Hı -hı. Bir yandan. Yani Bu anlamda ya, e, belki de ilk defa biz LGBT'yi, e, Suriyeli LGBT'yi bireylerin bu kadar içinden bir hikayeye tanıklık ediyoruz. Evet. E, Muhammed'in de tabii çok büyük başarısı. O zaten e, Suriye'de de ilk LGBT dergisini e, çıkaran kişi... Almanya'da da aslında LGBT bireylerle e, onların sorunlarına yardımcı olmak için çalışıyor. Hı -hı. E, beni de şey çok etkiledi. Hepsinin yaptığı bu güzellik yarışmasına katılan bütün e, insanların yaptığı bir takım performanslar var. E, ve orada ya yani Hüseyin'in aslında performansının tamamen annesine, Hı -hı. E, kendi hikayesini anlatıyor olması ...çok etkileyiciydi. Zaten onunla... Bir de bu hani o performatiflik meselesi çok hani LGBT konuşurken iç içe Hı. geçen şeyler de... Yani ...bir anda zaten bu kadar görünmez olan, bu kadar köşeye atılmış ve yok sayılan karakterlerin... ...gerçekten podyuma çıkıp kendilerini istedikleri şekilde ortaya koyabilecekleri bir alan yaratılmış olması çok önemli. O yüzden orada podyuma çıkmak demek aslında ben buradayım, varım ve böyleyimi demenin de bir yolu. bir yolu. Evet sadece bir grup insana söyleyebiliyor bunu ama hiçbir şekilde yani bir odanın bir köşesinde işte kaç kişi yaşıyorlarsa... ...hani gözlerden ırak bir şekilde bir hayat sürerken bir anda kendilerini ortaya koyabilecekleri bir yer bulmaları da onlara iyi geliyor. Zaten filmde onu görüyoruz yani bir yarışma var ama o yarışmanın kazananı kim olursa olsun herkes kazanacak zaten gibi bir durum var evet. yani. O yüzden zaten hep büyük bir mutlulukla bütün bir e, törenin kendisi çok büyük bir mutlulukla evet. geçiyor gerçekten de. Bir nevi gizli pride aslında yani <gülüyor> şey gerilla pride gibi diyebiliriz yani. Orada bana şey çok dokunmuştu Mahmut'la yapılan e, konuşma sırasında işte bunu kaç kişi katılacak diye bekliyorsunuz bugünkü etkinliğe diye soruyordu. Mahmut da e, biz bunu duyurmadık bir yarışma için masum insanların ölmesini istemeyiz. Dedi yani bir yandan da hani çok sevinçli umutlu şeyler var filmde ama e, bunu da sevdim ben e, e, ağır acı dramatik bir dil kullanmadın ama acıyı da yatsımayan bir e, yerde duruyor film mesela gerçekten. senin dediğin o yüksek işte gökterinin tepesine çıkıp fotoğraf çekildikleri bölüm filmdeki çok önemli çünkü onun yapılma nedeni e, Suriye'deki eşcinsellerin işte IŞİD tarafından aslında ...yüksek bir yerden atılarak öldürülmesi evet, evet. ve buna karşı olarak yapılıyor. Hani evet. o sahne bir yandan hani bütün o filmin daha klostrofobik olan bölümünden kopup... ...daha açık alanı çıkıyor, Hı -hı. yükseğe çıkıyoruz, ferahlıyoruz. Hı -hı. Tam o ferahlama anında onlarda fotoğraf çekiliyor. Çok iyiler ve mutlular ama bir anda o somut ve acı, Hı -hı. trajik olan gerçeği hatırlıyoruz. Hı -hı. İşte filmin aslında kurduğu denge de hani bu sahnede kendini açık ediyor. Yani bir yandan Hı -hı. ferahlık ve umut var... Ama bir yandan da gerçekten o trajik olanlar da hep arkada bir yerden hissettiriliyor bize Hı. film boyunca. Burada iki de yan karakterimiz var. Ee, o e, iki yan karakter gerçekten aralarındaki aşk, e, yani müthiş bir aşk. Ömer ve Nadir. Nadir. E, onların aşkından da bahsedebiliriz dilerseniz biraz. O aslında birazcık şey gibi yani... Hüseyin'in ulaşacağı noktanın e, örneği gibi hani örnek hikayesi gibi yani aslında Hüseyin de başardıktan sonra istediği gibi hayat kurduktan sonra onlar gibi bir hayat kuracak Hı -hı. fikrini bize getiriyor çünkü onlar gerçekten başarıyorlar bir şekilde. Hı -hı. Evet, yani hani bilmeyenler için Norveç'e gidiyor nadir e, Birleşmiş Milletler'den destek alarak e, mülteci olarak Norveç'e gidiyor aralarında bir 6 aylık ayrılık var ve filmde de bu ayrılık sürecini de görüyoruz onların aşkının ne kadar güçlü olduğunu da Yürekten hissettirebiliyor o kadar onların içine kadar e, yaklaşabilmiş içten bir film olmuş gerçekten bu anlamda da e, ve işte o altı aylık sonunda onların bir kavuşma anı var <gülüyor> o mesela gerçekten çok güzel. İnsanların sevinçle dolduruyor. Ama da Hüseyin bu arada işte ailesine Suriye'ye geri gönderiyor. Bir ayrılma ve bir birleşme, birleşme hali. gibi. Bir hep de, bu ölüm kalım işte. Evet bir o, bir o bir hani ikisi bir arada hep var. Bir de şey de çok enteresan. Aslında e, baktığınızda filmdeki karakterler özellikle işte Nadir'in işte olduğu yan hikaye ve Hüseyin'in hikayesi tamamıyla bekleme üstüne kurulu. Evet. Ya şimdi bekle yani dramatik olarak aslında e, hikayeyi klasik anlamda ilerletecek çatışma barındırmıyor yani bu bekleme halleri ve gerçekten bu bekleme halinden e, ...gözümüzü kırpmadan izleyeceğimiz... ...bir film çıkarmış olması da... ...çok büyük aslında övgü hak ediyor. Bir evet. yandan Kesinlikle. yani. Bir yandan beklemek var ama bir yandan da bir yol da var... ...sanki filmde. Hani bir yolculuk... ...yolculuğa evet. hazırlanma, o vizeyi... ...almaya çalışma. İşte sürekli... ...sokaklarda görüyoruz onları yürürken... ...çekmiş. Hatta bir yerde... E, ...hani yine... Caminin minaresiyle ya da bir binayla biten bir sokakta yürürken Ömer işte burayı seviyorum e, çok seviyorum, Şam'a benzetiyorum, burada kendimi çok iyi hissediyorum gibi bir şeyler söylüyordu. Yani o işte hani içinde bulundukları o hapsolmuşluğun içerisinde nasıl umudu sürdürdüklerini de gösteren bir şey. Ve hep bir yol, yolculuk, yolun sonunda bir şeye ulaşmak ya da ulaşamamak işte biraz da o hani bekleme sanki o yolla... Genişliyor, Genişliyor aslında. Evet. Bir de zaten öyle başlatıp bitirmesi de önemli. Yani evet, gerçekten kesinlikle. yolculukla başlayıp yolculukla bitiyor, bitiyor. olması... Evet. E, sınırı da aslında şimdi aklıma geliyor hani bu konuşmalar üzerine e, sınırda başlıyor ve sınırda bitiyor evet, Suriye ve Türkiye sınırında ve sanki işte o duvarlar, betonlar, yollar, görsel anlatımının bütün her yerinde karşımıza çıkan vizeler falan belki burada somutlaşıyor da sonuna geldiğimizde sınır daha belirginleşiyor belki de. Evet. E, Elif Ergezen ve Aliye Deniz Şansöz ile de Mr. Gay konuşmaya devam ediyoruz. Ama bu programın bu kısmında e, Mithat Alan Film Merkezi tarafından gerçekleştirilen e, görsel hafıza e, projesine kulak veriyoruz. Ama e, bu e, Ömer ve Nadir'in Güzel Aşkından biz de e, aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni Ülke Yarakalı'na bağlayalım ve biraz ona kulak verelim dilerseniz. Muhterem Nur dedi ki, Ülke Alegal'dan niye film yaptırmıyorsunuz dedi. Ben ona inanıyorum dedi. Artık asistanlık bırakması gerekiyor dedi. Güzel de bir senaryo bulmuştum. Erdoğan Tunaş'ın yazdığı. Unutamadığım kadrin adlı bir senaryoydu. İlk filmim olacaktı. Biraz melek film tereddüt etti. Muhterem dedi ki, ben kefilim. Ama Muhterem Nur o zaman, e, bugünkü Türkan Şuray neyse oydu. Yani böyleydi bir sözü. Kanun gibiydi. Eğer dedi o film tutmazsa ne kadar zarar ederseniz o filmin o zararınız karşılığında ben size o kadar film oynamaya söz veriyorum dedi. Benim sermayem sevgi. Eğitimim sevgi. Kültürüm sevgi. Sevgi ben ne öğrendimse severek öğrendim, severek yaptım. Bunca, yani bu kadar film çektim bugüne kadar. Beni en çok heyecanlandıran, en gerçeğe yakın yani Yaşanmışları Yaşattım filmde en gerçeğe yakın filmim bence Çığlık Bir Sevdadır. Zeki Müren'in Ölüme Dokuz Günü. Ondan sonra Acıların Kadını, Belgen'in hayatıdır. O da yaşayan gerçek bir hayat hikayesidir. Ondan sonra çok sevdiğim, çok sevdiğim e, Kanlı Rigar var, Belgen Dorukla mesela. Bir orta oyunudur. Orta Oyunum'dan Sadık Şen Dil'in. Yani dikkat edin, hep müzikler vardır. E, hep e, tiyatro vardır işin içinde. Ben o sinema, sinema diline çevirmeye çalışmışımdır ama anlattığım hep müziktir, tiyatrodur. E, bence ayırmıyorum zaten. Zaten söylüyorum beni sinema yönetmeni olarak ayırmayın. Ben tiyatro adamıyım da, ben müzik adamıyım da ve hepsinden bir parça var ben dediğim Elif Ergezer ve Ali Deniz Şensöz'de Mr. Gay Surya'yı konuşuyoruz, devam ediyoruz. Ama madem bir belgesel yönetmenini yakaladık, <gülüyor> bu programda biraz tür olarak belgeselden de söz etmek isterim. Yani bu filmin bu kadar güçlü olma sebebi Elif, sence gerçeği birebir yansıtıyor olması mı? Neden bizi bu kadar etkiliyor? Neden bu kadar belgeseller hayatımızın içine sirayet ediyor? Yani aslında uzun uzun konuştuğumuz şeyler de bunun nedenini cevaplıyor gibi geliyor bana. Ama herhalde yani bu film için beni en çok etkileyen şey samimiyeti. Yani zaten hani Mahmut, bütün karakterler filmin içerisinde çok yakından, içeriden anlatılmışlar. Kendilerini anlatıyorlar. ...bütün süreci tanıklık edilmiş... ...çok büyük bir emek var... ...yani hani belgesel sinema gerçekten çok... ...bütün sinemanın, sanatın kendisi öyle elbette... ...ama böyle filmler yapabilmek... ...gerçekten pek çok soruyla... ...mücadele etmeyi de gerektiriyor... ...yani bunun bir de etik tarafı da var... ...hele böyle insan hayatıyla da... ...insanın hayatının da söz konusu olduğu... ...hususlarda... ...çünkü filmin bir yerinde şey diyordu... ...Hüseyin diyordu... E, savaşa katılmayı reddettiği için ailesi vurulmayı hak ediyorsun diyor e, ama burada da durumu e, gay olduğunun ailesi tarafından bilinmesi durumunda da öldürülebileceğini söylerken e, burada da e, mermiler e, ucuz. Demişti ee, Yani tabii e, zaten okudum biraz röportajlarını Ayşe Toprak da bu tür kaygılar yaşamış Hani filmi paylaşmadan önce de e, Bütün e, filmdeki karakterlerin e, yurt dışına Avrupa'ya gidebilmesini beklemiş anladığım kadarıyla Onun, Bu gerçekleşmeden ülke içerisinde Türkiye içerisinde kalmasını e, kaldıkları sürece filmi göstermemiş ee, bu anlamda hani bana e, her şeyiyle çok samimi bir film olarak geldi. Tabii bu filmi göstermek nasıl mümkün olacak? E, şimdi şey de aklıma geldi bunu söylerken... ...LGBT'yi e, filmlerin e, biliyorsunuz Ankara'daki gösterim engellendi. valilik tarafından engellendi. Evet. Sonra İstanbul'daki gösterimleri engellendi. E, yani bu kadar baskıların da yoğun olarak arttığı bir yerde... Hem mülteci hem LGBT'yi bir birey olmak herhalde gerçekten çok daha zor olmalı. E, o anlamda da bu filmin e, bu emek çok kıymetli geliyor bana. Gerçekten çok kıymetli. E, peki Adin, sen belgesel yani tür olarak belgesel sinema hakkında <gülüyor> <gülüyor> eklemek istediğin bir şey var mı? Yani ya, belgeselli kurmacıyı bu kadar ayırarak konuşmak... ...çok açıkçası sağlıklı gelmiyor... ...yani belgeselin şöyle bir... ...daha bir dezavantajı mı desem... ...ne desem bilemedim de... ...yani kurmacı evet bize... ...kameranın karşısında oyuncular kamera yokmuş gibi... ...davranıyor ve öyle bir hikaye anlatılıyor... ...ve biz de onları gözetliyoruz gibi bir durum var... ...şimdi belgeselde bu açık ediliyor... ...yani o kameranın kayıt halinde olduğu... ...halinin farkındayız... ...ve o yüzden belgeselin... ...biraz daha gerçeğin kendisini... ...anlatıyormuş gibi e, bir e, form olarak bir, öyle bir hale bürünüyor. Ama benim hep böyle bunu konuştuğum zaman hani başkalarıyla konuştuğum zaman hep hatırlatmak istediğim şöyle bir şey var ya, yani O belgesel de birinin gerçekliği. Yani karşımızda mutlak bir gerçek yok ve o gerçeklik birinin gözünden süzülüp bize geliyor. Kadrajlanıyor, kurgulanıyor, e, tasarlanıyor. E bunu hep hatırlayarak izlemek lazım. İşte bir yandan da işte belgeselin de çelişkisi orada. Bunu Minimuma indirmeye çalışmak, özellikle yönetmenlerin bunu yani müdahalesini ya da yani müdahale ettiğinin farkında ve müdahaleyi mümkün olduğunca kısıtlı tutarak bize gerçek, mutlak gerçek diye bir şey varsa ona yaklaşmaya çalışmaları bana her zaman çok daha kıymetli geliyor. Ben o yüzden gözlemci belgeseli çok seven bir insanım. Hı hı. Ee, o yüzden Ayşe Toprağı'nın da burada yaptığı da öyle bir şey. Gerçekten... ...çok çok az müdahale ederek... ...çekmeye çalıştığı çok belli. Gerçekten... kamerayla gündelik hayatlarının içine girmiş... Ee, ...ve... ...orada dolanmış ve... E, ...soru da pek sormamış... ...tahminim. Onlar gündelik nasıl yaşıyorlarsa... ...onu görmek istemiş. Ee, biraz da samimiyet dediğimiz... ...şey oradan çıkıyor galiba. Çünkü gündelik hayatı oluşturan çok küçük... ...detayları da bize gösteriyor. Yani onlar burada yaşayan... hani ...sadece işte Suriyeli eşcinsel mülteci... ...ya da göçmen neyse... ...hani onu temsil eden karakterler değil, onların gayet işte sinirlendiklerini de görüyoruz, eğlendiklerini de görüyoruz... ...ne bileyim Skype konuştuklarında konuştuklarını da görüyoruz, yemek yerken görüyoruz... ...hani bir şekilde yaş e, yani yaşayan, var olan <gülüyor> evet. ve bir şekilde gündelik rutinini devam ettiren... E, ...karakterler olarak bu basit halleriyle görmemiz zaten samimiyeti yaratan ve o karakterleri... Var eden özelliği filmin ne kadar oldu. önemli olduğunu da bize bir kere daha hatırlatan bir şey, bir hikayeyi anlatırken bütün bu detayların ne kadar kıymetli olduğunu, sadece sözlere, diyaloglara, söylenenlere bakmadan, hani bütün yaşamın kendi içerisinde e, olup bitenlerin her şey, her anlamda hikayeye çok şey kattığını da bize hatırlatan bir belgesel olmuş gerçekten de. Yani o ber, kuafördeki o sahneler. Orada hani oturup kameranın karşısında sevdiği adamı ne kadar özlediğini de anlatabilirdi. Evet. Ama onun yerine oradaki o sahne aslında bunu çok daha yürekten hissetmemizi sağlamış. Doğru. Ee, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Ben e, de Ayşe Toprak'a çok tebrik ediyorum. Gerçekten e, nefis bir belgesel e, yapmış. Umarım film gerçekten Türkiye'deki izleyicilerle de buluşur. Yurt dışında epeyce bir festival dolaşmış. E, bakabildiğimiz, görebildiğimiz kadarıyla. Ama Türkiye'de henüz doğru düzgün bir festivalde izleyiciyle buluşmadı. Yani bir tek festivalde buluştu. Daha çok izleyicisi olur. Ve dinleyicilere de yani bu filmi sakın kaçırmayın demek istiyorum. Hatta arkadaşınızı, ailenizi kimi buluyorsanız yanınızda Ondan tutup bu belgesele götürün... ...demek istiyorum. Sizin... ...eklemek istediğiniz bir şeyler evet. var mı? Son Dinleyicilere, sonuçta. dağıtımcılara baskı yapmalarını... Evet, ...öneriyoruz. Evet. Festivallere evet. ve dağıtımcılara... Evet. ...baskı yaparak... ...bu filmi izlemek için bir koşul yaratılsın. izlemeleri için yani. <gülüyor> <gülüyor> e, aşkımızın Üzerine Yağmur Yağı ...sonuna geldik. E, Elif Ergezen'e ve Ali Deniz Şensöz'e... ...kırmayıp programa... ...konuk oldukları için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, programı Mr. G. Suriye'nin müziğiyle bitirelim istedik. Üçümüzün ortak kararıydı. Hiba Mansuri'den Fok El Nakal.